Gözlerinizin önünde Firavun hanedanını boğmuştuk ve bir vakit Musa'ya 40 gecelik bir süre ayırmıştık. Ama siz Musa'nın ayrılmasından az sonra buzağıyı ilah edinip öz canınıza kıymıştınız. Bundan sonra şükredesiniz diye biz sizi affettik. Musa'ya kitap ve Furkan'ı verdik ta ki doğru yolda yürüyebilesiniz.